İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık radyodasınız ve iktimacil programı başladı. Ben canton Tonbil. Bugün sizlere canlı yayın yaparak bağlanıyorum. Haftanın getirmiş olduğu canlı yayın pratiğini biraz daha iktimacil programı için sarf etmeyi düşünerek böyle bir şey yaptım. E, pişman değilim. Çünkü birçok haber var önümüzde. E, derleyip toparlamakta biraz zamanımızı alacak gibi duruyor. E, Bu haberlerin birçoğu iklim kriziyle alakalı olarak yayınlanmış yeni haberlerle alakalı, yeni raporlarla alakalı özür dilerim. Ee, bir diğer kısmı da bu raporların sonucu olarak nitelendirilen iklim afetleriyle alakalı. Dünya üzerinde geçtiğimiz hafta içerisinde birçok sel ve orman yangını ile alakalı haberler verildi. Hemen yanı başımızda oldu. Çok da uzak coğrafyalarda olmadı bunlar. Birçok insan hayatını kaybetti ve sayısını hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz kadar da canlı yok oldu. Ee, ama ilk önce raporlarla başlamak gerekirse en trajik raporlardan bir tanesini sizlere aktarayım. Gazete Karınca'nın internet sitesi üzerinden. Bilim insanları Grönland'daki buzul erimesinin 2019 yılında rekor seviyeye ulaştığını açıklamışlar. Bu aşırı erimenin nedenlerinin e, başında ise iklim krizi gösteriliyormuş. Grace ve Grace Fow uydularından elde edilen veriler ile iklim modelleri Kullanılarak yapılan analiz sonucunda 2019 yılında Grönland'ın 532 gigaton ya da gigaton buz kaybettiği sonucuna ulaşılmış. Buna göre buzul erimesindeki bir önceki rekoru %15 oranında aşılmış. Bilim insanları 1948 yılından bu yana kayda geçirilen erime verileri baz alındığında son incelemelerin Eşi benzeri görülmemiş bir işaret, eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye işaret ettiğini söylemişler. BBC Türkçe'de yer alan habere göre diye yazıyor gazete karınca.com'da. Bu kayıpların başlıca nedeni olarak geçen yıl Grönland'daki e, yüksek hava basınç sistemlerinin bloke olması gösterilmiş. Yeni araştırmanın yazarları devam eden karbon salımlarının Grönland'daki aşırı erimeye yol açtığını söylüyorlarmış. Danimarkalı iklim bilimci Martin Stendahl hesaplamalarına göre 2019 yılındaki buz kayıpları tüm Britanya'yı 2,5 metre derinliğinde erimiş suyla kaplayacak kadar büyük büyükmüş. Almanya'nın Bremen Alfred Wegener e, Enstitüsü'nden Doktor Ingo Sasken ise yaşanan erimeyle ilgili şu yorum yapmış. Grönland'da giderek daha çok olağan dışı erimelerin yaşandığı bir alana girmiş görünüyoruz. 2019 veya 2012'de yaşananların tekrarlanması bekleniyor. Bu kadar güçlü erimelerin yaşanmasıyla geri tepkime mekanizması açısından... ...bozulun nasıl davranacağı henüz net olarak bilinmiyor. Belki de bizim farkında olmadığımız bir geri tepkisi vardır... ...veya belki de şimdi modellemelerde mükemmel bir şekilde göremediğimiz bir başka tepki vardır... Bu bazı sürprizlerde getirilebilir, getirebilir deniliyor ki bu sürprizlerin de hiç hoş sürprizler olmadığını söyleyebiliriz galiba. Leeds Üniversitesi'nden Profesör Andy Shepherd da 2019 yılını kapsayan araştırma sonuçlarının buz örtüsünün yüksek kayıp durumuna geçtiğini teyit ettiğini ve bunun da yük küresel ısınmanın ya da küresel ısıtmanın en kötü senaryolarından biri olduğunu söylemiş. Ayrıca şu uyarı yapmış Shepherd. Bu demek oluyor ki 2100'e kadar yalnızca Grönland'dan bile kaynaklı küresel deniz seviyesinin 10 santim daha yükselmesine hazırlıkta olmalıyız. Aynı zamanda iklim ısınması ile ilgili yeni bir en kötü senaryo yaratmamız gerekiyor. Çünkü Grönland mevcut senaryoyu zaten yaşıyor. Grönland'daki buzul kayıpları mevcut şekilde devam ederse bu yılın sonuna kadar her yıl 25 milyon kişinin yaşam alanlarını sular altında bulabilir demiş. Buna karşın doktor Ingo Sasken, Grönland'ın kaderinin hala bizim elimizde olduğunu vurgulamış. Ve şunları demiş. Grondland'dan kaynaklı olarak deniz seviyesinde beklediğimiz yükselme oranları ve Grondland'dan ani deniz seviyesi yükselme riski küresel ısıtma sınırlarının altında kalırsa büyük oranda azalacak. Almamız gereken mesaj karbondioksit salımını azaltabilirsek küresel ısıtmayı azaltabilir veya sınırlandırabilirsek yakın zamanda Grönland'tan riske arttıracak katkıların da azaldığını görmek olur demiş. Bu konularla alakalı birçok rapor var. Ee, Nature dergisinde çıkan bir başka raporsa çarşamba günü yayınlanan yeni bir çalışma ise e, Antarktika'da e, eriyen suyun buzulları engelleyen buz duvarının altına oyabileceğini ortaya çıkarmış. Bilim insanlarının bildirdiğine göre eriyen su buz duvarlarına zarar verebilirmiş. Bu da önemli bir deniz seviyesi yükselmesi potansiyeline dair endişelerin altını çizen bir bulgu olarak karşımıza çıkabilirmiş. Binlerce yıl boyunca oluşan buz tabakaları diye yazıyor iklimaver.org internet sitesinde. Kıtadaki kar ve buzul, kar ve buzun çoğunluğunun okyanusa doğru akmasını önlemek için bir baraj görevi görüyormuş bu buz tabakaları. Bilim insanları buz soğanlığı alanının yaklaşık %60'ını hidrok kırılma adı verilen sürece karşı savunmasız olduğunu ve bazıları yüzlerce metre derinlikte olan soğanlıkların yarıklarına çökmeyi tetikleyen eriyen suların kısızlığını keşfetmişler. Oldukça korkunç bir durum bu. Kolombiya Üniversitesi'nden iklim bilinci Ying Yao Li, Lai, özür dilerim, Şunları demiş, eriyen su buzdan ağır, Bu nedenle tıpkı bir bıçak gibi tüm buz kütlesinden geçebilir. Yani e, şöyle oluyor, böyle bir sürecin ne kadar zaman alacağının belirli olmadığı, Antarktika'nın hava basıncının değişken olması göz önüne alındığında, e, durumun bilim insanlarının insan kaynaklı iklim değişikliğinin ne kadar büyük bir rol oynadığını, konu üzerinde belirlemesinin zorlaştığı gibi bir durum. E, Olguyla ile karşılaşıyoruz. Ancak Layi, önceki araştırmaların eriyen suyun buz soğanlıklarının yaklaşık 100 yıl içinde eriyebileceğini öne sürdüğünü hatırlatmış. Nature dergisinde yayınlanan yeni araştırma, yapay zeka kullanarak kıtadaki 50 buz soğanlığının yaklaşık 260 uydu görüntüsüyle buz kırılma özelliklerini belirlemiş. Bu buz tabakaları Antarktika kıyı şeridinin yaklaşık %75'ini çevriliyormuş. Layi, Su üstündeki buzulları destekleyen buz tabakalarındaki kırılganlıklar bulmanın sürpriz olduğunu söylemiş. Daha önce hidro kırılmaya karşı savunmasız yerler olacağı düşünülmüş ancak bu yerlerin buz tabakası için hiç önemli olmayabilir gibi bir tanı varmış kafalarda, bir algı varmış. Bilim insanları hidro kırılmanın buz tabakasında etkili olmasının Antarktika'nın, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'nın toplamı kadar büyüklükteki buz tabakalarının okyanusa daha doğrudan bir yol bulmasına neden olabilmesinden endişeleniyorlarmış. Bu, buz kaybının ve deniz seviyesinin yükselmesini hızlandıracakmış. Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin yani IPCC'nin en son raporları deniz seviyelerinin 2100 yılına kadar bir metreden fazla artacağını öngörüyor. Ancak bilim insanları bu bahsi geçen sarp buzul sağlıklarının aniden çökmesinin gelecekteki deniz seviyelerini önemli ölçüde yükseltebileceği endişesiyle beraber düşünmeye başlamışlar artık geleceği. Dünyadaki tatlı suyun yarısından fazlası Antarktika'daki buzullarla kaplıymış. Bu arada diye yazıyor iklimhaber.org'da, iklim değişikliğinden, iklim krizinden kaynaklanan sıcaklık artışları da Buzulları ve Kuzey Kutbu'ndaki buz tabakasını tüketmeye başlamış. Geçtiğimiz ay Kanada'nın bozulmamış son buzul tabakasının da çöktüğü hatırlatılıyor. Grönland'ın buz tabakasının da geçen yıl rekor miktarda kütle kaybettiği ve bunun da buz kütlesinin beklenenden daha hızlı eridiği endişelerini ortaya çıkardığı gibi bir durum var. Grönland'ın eski buz tabakası tamamen eridiği takdirde yani Kuzey Kutbu buzsuz kaldığında Deniz seviyesinin 6 metre yükselecek kadar suyun ortaya çıkmasına neden olacağıdan korkuluyor. Bilim insanları hükümetlerin daha yüksek deniz seviyelerini hazırlanması gerekse de deniz seviyesinin yükselme oranını yavaşlatmak ve kıyı felaketlerinden kaçınmak adına emisyonları azaltmak için hala zaman olduğunu söylüyorlar. Ama çabalar hiç bu yönde değil. Örnek verecek olursak Norveç var. Kuzey ülkelerinden Norveç. Kuzey Kutbu'nun daha önce el değmemiş Svalbard e, bölgesinde petrol sondajı çalışmalarını genişletmeyi planladığını açıklamış. Yani biraz önce söylenen bilimsel raporlardaki rakamların ve zamanın artmasına neden olan durumu ortaya çıkaran fosil yakıt çalışmalarına. Fosil yakıtları arama çalışmalarına daha doğrusu. Norveç'in bu hareketi bölgenin kırılgan ekosistemini tehdit ediyor diye yazıyor. Norveç Kuzey Kutbu'nda daha önce el değmemiş bölgelere giriyor Girmeyi planlıyor. Kampanyacılar ise kırılgan ekosistemi tehdit ettiğini ve Rusya ile askeri açması yol açabileceğini söylüyorlar bu girişimin. 9 yeni Norveç petrol sahasının açılmasına yönelik kamu müzakeresi geçtiğimiz çarşamba günü sona ermiş. Söz konusu bölgeler kuzey kutbunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu ay Alaska için ilan ettiği ruhsatlardan çok daha kuzeyde yer alıyormuş. Bir de böyle bir durum var Amerika Birleşik Devletleri tarafından. yapılan açıklamalar üzerinde. Uzmanlar bölgenin hem çevresel hem de karlılık açısından riskli olduğunu söylemişler. Ayrıca kararın ilgili bölgedeki faaliyetleri düzenleyen 100 yıllık Svalbard anlaşmasına taraf olan diğer ulusların aleyhinde olma riski taşıdığını da belirtmişler. Norveç'teki UCL ve Edgar Üniversitesi'nde risk, dayanıklılık ve küresel sağlık konularında uzman olan Profesör Ilan ya da Jan Kalman kuzey kutbundaki koşullarda güvenli petrol kazısı diye bir şey olmadığını söylemiş. Ve şunları ifade etmiş. Ortamdaki değişikliklerden bağımsız olarak kuzey kutbu çok sert bir yer. Pek çok şey ters gidebilir ve bir şeyler ters gittiğinde uzun süren büyük hasarlara neden olabilir. Oslo Üniversitesi'ndeki petrol tarihçisi Helgi Rikvik, Norveç'in bu hareketinin koronavirüs salgını sırasında daha da kötüleşen bir kriz olan petrol endüstrisinin mücadelesinin bir sonucu olduğunu ifade etmiş. Başbakan Erna Solberg, Solberg hükümetinin kira müzayedisinin başlayacağını duyurması Norveç'in yavaşça kuzeye doğru ilerlediği 10 yıllardır süren bir sürecin doruk noktası olarak tasvir edilmiş. WWF, Norveç Yüz dostları... Greenpeace ve Nature and Youth örgütleri e, Norveç hükümetine pazartesi günü gönderdikleri açık mektupta hükümetin 1965-2019 10, 10, yılları arasında e, gerçekleştirdiği ancak Çevre Bakanlığı'nın Norveç Kutup Enstitüsü'nün yani NPI'in e, ve Deniz Araştırmaları Enstitüsü'nün E, petrol aramalarına karşı çıktığı 24 lisansı iptal ettiğine işaret etmişler. E, özetlemek gerekirse Calman da şunları diyor. Kuzey Kutbundaki petrol döküntülerini temizlemek için henüz yeterli teknoloji yok. Oradan yani denizden petrol çıkarmaya devam etmek gerçekten mantıklı değil. Ama Norveç e, bu hamlesiyle aynı zamanda bölgede stratejik öneme sahip olduğu için Bölgenin stratejik önemi sahip olan bir yer olduğu ifade ediliyor haberin içerisinde. Rusya ile gerginliği arttırmak gibi bir e, riski de üzerine alıyormuş. Ve geçtiğimiz birkaç yılda Rusya kuzey nükleer denizaltı filosunu modernize etmiş. Ve yakınlardaki Franz Josef Land takım adalarındaki askeri varlığını genişletmiş. Resmi olarak Rusya anlaşmayı destekliyormuş. Ancak Norveç'in daha önce dokunulmamış bölgeye girmesi saldırgan bir tavır olarak nitelendirilebilirmiş. Şu anda Türkiye'nin Akdeniz'de Yunanistan, Mısır ve bölgedeki diğer ülkelerle Kıbrıs gibi diğer ülkelerde yaşadığı gerginlik gibi bir gerginlik ortaya çıkabilirmiş. Ee, bu konuyla alakalı açıklama yapan uzmanlar Rusya'nın güneyde ne yaptığına bakmaksızın incelediğimiz ve dahil ettiğimiz analizlerin çoğu Rusya'nın Svalbard'da veya Kuzey Kutbu'nda başka bir başka bir yerde provokasyon istemediğini gösteriyor diyorlar. İşbirliği yapmak ve insanları bir yerde tutmak Rusya'nın yararına olur. Dolayısıyla Norveç aniden içeri girip haklarımızı kullanacağız ve bu keşif için bu keşif için sondaya başlayacağız dediğinde asıl soru şu olacakmış gerçekten fosil yakıt için mi yoksa Rusya'yı kışkırtmak için mi yoksa ikisinin bir kombinasyonu mu ortaya çıkacak şimdi siyasetçiler de, siyaset bilimciler de Bir yandan iklim bilimciler de Norveç'in yaptığı bu yeni hamleye odaklanmış durumdalar. Bir diğer taraftan bu bilimsel raporlarda anlatılan olayların etkilerini de görmeye başladık. Giresun'daki sel felaketini yoğun bir şekilde Türkiye gündeminden dinlediğimiz için ölü sayısının 9'a yükseldiğini söyleyerek dünya üzerindeki diğer sel felaketlerini aktarmaya çalışacağım şimdi size. Sudan'dan gelen bir haber var. Sudan'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 86'ya yükselmiş. Seller nedeniyle binden fazla hayvan hayatını kaybetmiş. Sayılabilen hayvanlar bunlar. 50 ile 102 bina hasar görmüş. Sudan Meteoroloji Kurumu yağışların devam edeceği uyarısını yapıyormuş. Özellikle su kanallarına yakın bölgelerde yaşayanların tedbir almaları için e, uyarılar yapıyormuş. Sudan'daki şiddetli yağışların ardından ülkede... Yalnızca Ağustos ayının ilk 2 haftasında 46 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu hatırlatılıyor Yeşil Gazete.org sitesinde. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 18 eyaletin 16'sının selden etkilendiği binlerce evinde hasar gördüğü söylenmiş. 18 eyaletin 16'sı selden etkilenmiş. Biraz daha uzak bir coğrafyaya gidersek Afganistan'da da benzer bir durum yaşanıyor. Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarında Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı yüzü aşmış. Afet yönetimi için devlet bakanlığı sözcüsü Ahmet Tamim Azimi basına yaptığı açıklamada sabah saatlerinde Pervan vilayetinde yaşanan sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının yüze çıktığını söylemiş. Yaralı sayısının 250 olduğu ifade ediliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyormuş. Sel nedeniyle binin üzerinde evin tahrip olduğundan bahsediliyor. Öte yandan sözcü Azmi, Kabil, Pencir, Meydanvardak, Nargarhar, Logar, Lagman, Nuristan, Paktika, Paktia, Host ve Kapisa vilayetlerinde de meydana gelen sel felaketlerinde 51 kişinin hayatını kaybettiğini söylemiş. Oldukça trajik zamanlardan geçiyoruz sel olayları üzerinden özellikle. Dünyaya baktığımızda dünyanın dünyada yaşananları da aynı şekilde nitelendiren olaylar, dünyadakinin iz düşme olarak Türkiye'deki olan olaylar da gündemden eksik olmuyor. En son bu Giresun'daki sel felaketiyle alakalı Cumhuriyet Halk Partisi bir rapor yayınladı. 9 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin raporda Giresun'un acilen afet bölgesi ilan edilmesi istenmiş raporda. Hesler dere ıslah çalışmaları yanlış yapılaşma yapılaşma facia getirdi ifadeleri kullanılmış insan kaynaklı doğa tahribatları yanlış imar ve yapılaşma politikaları yanlış su yönetimi politikaları hesler dere ıslah çalışmaları gibi etkenler bu felaketleri tetikliyor denilmiş e, afet öncesinde. Önleyici tedbirler almayan idari afet sırasında zamanında işlevli araçlarla müdahale etmeyerek zararın boyutlarının artmasına sebebiyet vermiştir denilmiş. Ee, Sözcü gazetesinin internet sitesinden baktığım zaman küresel bir kriz olan ve bu sellerin daha şiddetli bir şekilde ve oldukça sık bir e, aralıkla görülmesine neden olan iklim krizine yapılmış olan bir vurgu e, yok. E, ama bir diğer taraftan da Bakanlar tarafından yapılan açıklamada iklim krizi deniliyor. Süleyman Soylu dahil olmak üzere İçişleri Bakanı'ndan bahsediyorum. Çevre ve Orman Bakanı da, Tarım ve Orman Bakanı da bölgede çeşitli incelemelerde bulundu. Ve bu incelemeler sırasında iklim krizine de dikkat çekildi. Bir yandan iklim kriziyle alakalı dikkatler çekilirken, E, gaz e, müjdesi de verilmiş oldu. Fosil yakıt, yeni fosil yakıt rezervlerinin iklim değişikliğine doğrudan etki edilen fosil yakıt rezervlerinin e, bulunduğu da müjdelendi. Geçtiğimiz hafta içerisinde e, Türkiye gündemindeki haberlere bakacak olursak. Ama dünya genelinde mücadele de devam ediyor. Bugün e, Fridays for Future aktivistleri Amazonlardaki e, ormansızlaşmaya ve hak ihlallerine karşı greve çıktılar. Ee, karar alıcıların iklim krizine karşı harekete geçmemesi özür dilerim geçmesi talebiyle iklim için okul grevlerine çıkan dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerin oluşturduğu Fridays for Future aktivistleri bu haftaki grevlerinde Amazonlardaki ormansızlaşmaya ve hak ihlallerine dikkat çekmişler. Amazonlar için eylem günü ilan edilen 28 Ağustos'ta iklim aktivistleri birçok ülkede koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin alındığı eylemler düzenlediler düzenlemeye de devam ediyorlar. Friday for Future İstanbul çağrısı, İstanbul'da bir çağrı yapmış. E, sosyal medyadan takip edebildiğim kadarıyla gayet güzel de bir etkinlik gerçekleştirmişler gençler. E, bu yapılan çağrıda şu ifadeler kullanılmış. Bu Ağustos ayında 100 bin futbol sahası büyüklüğünü eşit 10 bin farklı bölgede yaşanan yangınlar ormansızlaşmadan dolayı atmosfere tonlarca karbondioksit salınması halkların yaşanan pandemi sırasında sağlık ihtiyaçları, gıda gibi hizmetlerden yoksun bırakılmasına ve yeni anlaşmaların tüm bunları yasak kılmasına karşı sesimizi çıkarıyoruz diyerek oldukça uzun e, bir paragrafla beraber giriş yapmışlar galiba. Sesimizi duyurmak için bir grup Fridays for Future aktivisti olarak sosyal mesafe kuralına uyarak 28 Ağustos Cuma günü saat 13'te Brezilya Konsolosluğu'nun önünde olacağız denilmiş. Ee, Açık Radyo'nun internet sitesinden aktarıyorum efendim sizlere bu son gelişmeleri. Ee, zaten bir kısmını da Açık Gazete programında bu hafta sunmuştuk. Ee, Türkiye üzerinden devam edecek olursak haberleri ekoloji birliği tarafından yapılmış olan bir açıklama var. Ee, hareketler üzerinden de bir yandan devam ediyoruz. Ülke çapındaki 766... Sağanın maden işletilmesine açılması için başlatılan ihale sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yapmış Ekoloji Birliği. Yapılan açıklamada söz konusu ihlallerin iptal istemiyle dava açacakları belirtilmiş. Açıklamada bizler toprağımızı, suyumuzu zehirleyecek, tarımı yok edecek, dağların, ormanların yok edilmesiyle iklim değişikliğine neden olacak bu ihalelerin iptal edilmesini istiyoruz ifadeleri kullanılmış. Açıklamada tarım arazileri, ormanlar, meralar, dereler, dağlar bir bir yok ediliyor. Maden işletmeleri, hesler, resler, resler, besler, gesler, termik ve nükleer santraller, taş ocaklarıyla doğa ve yaşam alanları sermayenin yeni pazar alanları olduğu denilmiş. Yer altının talan edileceği, yer üstünün ise yok edileceği bir süreç yaşanacak. Bunu kabul etmiyoruz. Yerin üstü, altından daha değerli. Yerin üstü, hepimize yeter. Gelecek kuşakların emaneti olan topraklar korunmuş olur. Eğer E, yerin üstünde, yerin altındakileri orada bırakırsak denilmiş. E, bu açıklama var. Bir yandan da gençlerde e, iklim grevlerine devam ediyorlar dünyanın dört bir tarafında. Aslında benzer kaygılarla beraber e, en son Atlas Sarrafoğlu'nun Elia McNeese Jackson'la Londra'da yaşayan Fridays for Future aktivistiyle e, 16 yaşındaki gençle yaptığı bir röportaj vardı. Onu da hem Yeşil Gazete'de hem de Açık Radyo'nun internet sitesinde bulabilirsiniz. Jackson, Londra'da yaşayan ve Fridays for Future ile Extinction Rebellion hareketlerinde yer alan 16 yaşındaki bir iklim aktivisti. Şubat 2019'dan bu yana aktivist olarak sokaklarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor Elia. Heathrow grevleri sırasında görevlilerini havaalanı terk, etmeleri, terk etmelerini istemesi üzerine 90 dakika daha orada kalmayı seçen 4 kişiden biriymiş aynı zamanda. Elia, Batı Kumbria Kömür Madenine karşı parlamento binası önünde açlık grevine de başlamış. Bu açlık grevi bitmişti takip edebildiğim kadarıyla. Amazonlara gitmiş ve Amazonların hikayesini anlattığı bir metin kaleme almış. Elia ile bu yazın aktivistlerin toplantı toplandığı Lozan'da tanışmış Atlas ve ardından da iletişimini devam ederek son gelişmelerin ne olduğunu anlatan bir söyleşi yapmış. Dediğim gibi bunu Açık Radyo'nun internet sitesinde bulabilirsiniz. Son olarak e, çocuklardan bahsetmişken bir haber daha vardı. Onu da söyleyerek bir rapor daha vardı. Onu da söyleyerek bitirebiliriz galiba bu haftaki iklim programını. Belçika'nın Hasselt Üniversitesi'nde yürütülen bir çalışma e, bu. Yeşil alanlarıyla IQ seviyesinin orantılı olduğunu ve çocuklarda davranış bozukluklarının Ee, yeşil alanlarda yaşadığı zaman e, azaldığı ortaya çıkmış. Dikenin aktardığına göre, dikenin internet sitesinde aktardığına göre 10 ila 15 yaş arasındaki 600'ün üzerindeki çocuğun dahil edildiği bu çalışmada mahalledeki yeşil alandaki %3'lük bir artışın IQ seviyesinde ortalama 2.6'lık bir yükselme sağladığı görülmüş. Araştırmacılar IQ'daki bu artışın özellikle spektrumun düşük tarafında yer alan çocuklar için Çok önemli olduğunu, küçük artışların büyük değişiklikler yaratabileceğini vurgulamışlar. Tıpkı çocukların sloganlarında, Greta'nın da yaptığı açıklamasında söylediği gibi kimse bir değişim yaratabilecek kadar yaratamayacak kadar küçük değildir deniliyordu. Burada da aynı şekilde küçük artışlar insanların zeka seviyesinde bile büyük değişiklikler yaratabilirmiş. Umarım bu büyük değişiklikler gezegen üzerinde yaşayan sadece insanların değil, diğer bütün canlıların müreffeh bir seviyeye ulaşması için e, kullanılabilecek bir alanı yaratır. E, umudumuz bu. Gelen haberlere baktığımız zaman önümüzü yüzümüzü dönmeyi istediğimiz gündem bu. Umarım daha fazla bu konuyla alakalı haberler çıkar. Biz de İktimacil programında sizlere keyifle aktarmaya devam ederiz. E, biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta İklim krizi, ekolojik yıkım ve çevre kıyımıyla yıkımıyla alakalı olarak ortaya çıkan haberler ve mücadeleyi gösteren çeşitli gelişmelerle beraber karşınızda olmaya devam edeceğiz efendim. Ee, görüşmek üzere. İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor.